to tell me that you don't have a chance to come. But I'm going to tell you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 I'm mntrve the joc mai dai ram tarrr dilla somna sa tient tort tarrr dilla I mntrve de joc mai dai ram tarrr dilla somna sa tient tort tarrr dilla de joc o my, you're the most adorable. Jockem with jockey in time, but in jockum, we're the jockey in time, but in jockum, My shirt is a little snug, but the rarest. Better you get Now my shirt is a little snug, but the rarest. Better you get Aşa-i yokun dizdre buni maa! Sı ajutam Estai yo quando vieni spetai ramere la tu fai il po pro paese ramere la Estai yo quando vieni spetai ramere la tu fai il po pro paese ramere la Io quando ho dolle nel lor mai ramere la Hoy Hey. dostlar, hepinize merhabalar. Tunanın biri yanımdan sevgi ve saygı gönderiyorum sizlere. Canlı olarak sizlerle bera beraberim ve Tunalı'nın biri yanı başladı. Gayet kuvvetli bir şekilde başladı. Eee, neyle başladık? Oleg Kukiuk. ...biraz zor bir okunuşu var... ...Hukiuk... <gülüyor> ...söyledi... Ee, ...canlı bir şarkı... Ee, ...dün gece duyurduğum gibi bugün... E, ...çok yönlü bir müzik adamı... Ee, ...hem... ...besteci hem düzenlemeci... ...ki özellikle halk şarkılarına yaptığı... ...düzenlemelerle öne çıkmış... E, ...bir insan... E, ...ve aynı zamanda da... ...yine öne çıktığı başka bir alan... ...orkestra şefliği... E, Halk müziği topluluklarıyla, işte Lautari olsun, e, en çok çalıştığı Marty Shore orkestrası olsun. Ayrıca yine 1995'ten bu yana e, çalıştığı, Gerçek biyografi e, bilgileri muhtemelen eskidir. Belki de artık e, aramızda değildir çünkü en son yaptığı konser e, 70. yıl konseri 2008'de yapılmış. Ondan sonra e, yaptığı işlere dair herhangi bir bilgi yok. Belki de <gülüyor> aramızdan ayrılmıştır. Evet, Sergiy Şükri'den bahsediyorum. Biraz e, farklı yazılıyor ismi. Ben size kod diyeyim. Ne olur ne olmaz. s r g h e I Sergiy soyadı. c i u h R.E.E. -E. E, Cukri. 1938, 2 Ağustos doğumlu e, Moldova'nın e, Muara de Piatra şehrinin Baltik kasabasında doğmuş. Evet bugün e, Moldova'da olduğumuzu galiba baştan söylemedim. E, hatırlamadım şimdi. E, Moldova'nın e, Besarabya bölgesi ki e, başta klezmer müziği olmak üzere e, vakti zamanında o bölgede yaşayan Yahudi müzisyenlerin ve çingene müzisyenlerin de etkisiyle e, Besarabya kökenli bir müzisyen Besarabya dediğim gibi Balkanlarda e, klezmer müziğinde çok etkiye sahip e, bir bölge e, tabi yakın zamana kadar da e, Römen bağımsızlığına kadar Osmanlı toprakları içinde de yer aldı. Nereden başlamalı? Aslında benim bir hikayem var. O hikayeden başlayalım. 1997 yılı olmalı. Zonguldak'ta bir halk oyunları festivaline davet edildim. Orada Moldova ekibiyle tanıştım. Tabii işin başındayız daha. E, bu müzikleri yeni yeni tanıma çalışıyoruz. E, Ekibin şefi çok değerli bir insandı. İngilizce de konuşuyordu. E, bana Sergi Şükrü'den bahsetti. İşte, e, daha sonra da e, Kişinev Radyosu'ndan, Raya Moldova'dan iletişim kurduğum bir arkadaşımın gönderdiği e, albümleri aldım. Onlar elime geçti. Serhan Asker'in kolaylaştırıcı fonksiyonuyla burada on, ona da selam göndereyim. Bu arada hemen bir parantez açalım. Ee, çok sevdiğim bir insan Osman Kavala. Buradan ona selam ve sevgi yolluyorum. Ee, umarım bir an önce bu saçma sapan e, gözaltı durumu sona erer ve tekrar onu aramızda görürüz. 2000 yılında e, kurduğumuz Lozan Mübadilleri Vakfı'nın ee, yani burada e, Desteklediği kurumlar yıllar e, Günlerden beri yazılıp çiziliyor Muhtemelen e, Adı geçmeyen bir sürü kurumdan biri de bizimki Lözen Vibadileri Vakfı Onun da e, Destekçisi olmuştur e, Bütün önemli gecelerimize Katılmıştır e, Diyeceğim Harika bir insan e, Umarım en kısa zamanda Bu gözaltı saçmalığı sona erer diyorum parantezi kapatıyorum işte e, 1997'de tanıştığım e, Moldoval'ın müziksen arkadaşının tavsiyesiyle ve arkasından Kişnev Radyosu'ndan gelen bu albümlerle e, Ser Sergey Şükri'yi tanıdım aslında yıllar önce de e, onun şarkılarından bazı birkaç şarkıyı çaldığımı anımsıyorum ama aradan çok zaman geçti ...eğer o zaman çaldıklarımı tekrar edeceksem hiçbir sakıncası yok diye düşünüyorum. Evet, iki albüm var elimde. Bir, bir albümde onun yazdığı ya da yönettiği şarkıları... ...yazdığı şarkıları, bestelerini ya da çeşitli orkestralarda çaldırdığı... ...yani düzenlemesini yapıp yönettiği halk şarkılarını içeriyor. Tabi beste dediğimde yine halk şarkıları formunda besteler bunlar. İkinci albümde e, enstrümantal örnekler var. Yine Sergei Şükri'nin e, gerek bestelediği gerekse e, halk müziği örneklerinden, enstrümantal halk müziği örneklerinden ki e, çok yaygın bir gelenektir. Bizde enstrümantal e, müzik dendiği zaman e, daha çok oyuna anlaşılıyor. Tabii ki orada da halkta da, yani dans içerikli müzikler e, ağırlıkta ama daha sanatsal daha e, melodisi güçlü e, enstrümantör müziklerde e, söz konusu yine bir anımı paylaşmadan geçemeyeceğim burada. E, bir 10 sene kadar önce e, TRT market vardı Harbiye'de o zaman radyomuz da oradaydı. Ee, i̇şte TRT'nin yayınladığı albümleri takip ediyorum. Gittim oraya muhtemelen bir odacı koymuşlar. Ee, bir albümü çok beğen, Yani e, ilgimi çekti yeni çıkmış falan. O şey dedi e, odacı. Boş var boş var sırf müzik dedi. Yani şaka gibi. Neyse pa parantezi kapattık. İşte Moldova'da öyle demiyorlar. Sırf müzik demiyorlar. Ee, enstrümantal müziğinde En az sözlü müzik kadar Geleneksel müzik içinde e, yeri var Çok konuştum galiba ee, 1938 2 Ağustos doğumlu Sergey Şükri'den bahsediyorum. Muharra de Piatra şehrinin Baltık kasabasında Doğmuş ee, Tam savaş Öncesinde doğmuş İsterseniz burada bırakalım Biyografiye devam etmek için ee, Şimdi e, Larisa Aseni adında bir şarkıcımıza e, eşlik ediyor. Sergei Şükri. E, aslında kemancı aynı zamanda. hani e, Anlatılması çok da kolay olmayan, çok gönlü bir müzisyen. Sergei, Sergei Şükri'nin yönettiği e, orkestra eşliğinde Larisa Aseni'yi dinliyoruz. <gülüyor> Săi din dinam, și ce moment e ăsta, mă-nstrum dinam, șai din dinam, ca să mândre la încrescut pe dinam, șai din dinam.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 Evet, e, vokal grubu eşliğinde Larisse Asen'i dinledik. Bugün e, Moldovalı ünlü besteci, aranjör ve orkestra şefi Sergei Şuhri'yi konuşuyoruz. 1939-38'de doğdu demiştik. Besarabia bölgesinde, bir şey, e, Balti şehrinde kasabasında. 58-63 yılları arasında Stefan Neaga müzik ortaokununu e, bitirmiş. 1963'te e, Gavril Muziquescu akademisine girmiş müzik e, yüksek akademiye orada şeflik öğrenmiş. 1967 yılında tabi o zaman e, Sovyetler Birliği sınırları dahilinde Moldova İkinci Dünya Savaşında e, Sovyetler Birliği e, Sovyetler Birliği kendine dahil etmiş Moldova'yı bilenler bilir. Ee, 1964'te arkadaşı Sergey Bey'i Sahalin'e göndermişler. Sahalin bildiğim kadarıyla e, epey uzaklarda, e, Kutba yakın, e, bu meşhur kulak takımlar adalarına falan da yakın, bildiğim kadarıyla e, Rusya'nın öbürcü oraya göndermişler ve Flaminor orkestrasında gitar çalmış orada. 1982'ye kadar da e, aynı zamanda hani da orada çok kalmadığı anlaşılıyor. Kişinev Halk evinde metodoloji uzmanı olarak çalışmış. E, 1973'te e, Kişinev'deki yine gençlik evinde kurulan Martişor orkestrasının şefliğini kazanmış. Şefliğine atanmış daha doğrusu. Ve e, uzun süre Martişor orkestrasıyla kazanmış. E, konserler ve kayıtlar yapmış ee, ki vakti zamanında Marti Orkestrası'nın plaklarını falan burada e, çalmıştım ve e, Şinev Radyosu'nda yine pek çok e, kayıt yapmış e, Marti Orkestrası'yla 86-88 yılları arasında Kültür Bakanlığı'nda çalışmış yine 1995'ten bu yana da artık ne hangi yıla kadar bu yana bilmiyoruz e, ölüm tarihini keşfedemedim doğrusu. E, Orkestra Fulüeraş adında yine çok önemli bir e, topluluğun şefi olarak çalışmış. Aynı zamanda tabii e, art direktör, sanat genel sanat yönetmeni olarak çalışmış. <gülüyor> Bu arada e, Sergi Şükri'nin adını YouTube'a yazarsanız... E, ...onun koyduğu e, iki tane harika konser var. Biri 1998'de 60. yılı, biri de 2008'de 70. yıl konseri. Bu şarkıların bir kısmı e, orada da yer alıyor, ama inanılmaz bir, inanılmaz iki konser daha doğrusu. E, <gülüyor> i̇sminin nasıl yazıldığını hatırlayamazsanız zaten e, Tunalın Biri yani e, program yayınlanacak, oradan ismini. Rahatlıkla alabilirsiniz. Ee, Müzik akademisinde aynı zamanda hoca olarak çalışıyor, çalışmış ve Moldova Müzisyenler Birliği üyesi tabii ki. Yüzlerce şarkıyı yazmış, birçok orkestrayı e, yönetmiş. Ee, yine birçok halk müziği orkestrası ve şarkıcılar için e, düzenlemeler, halk müziği düzenlemeleri yazmış. 1979'da kültür emekçisi olarak seçilmiş. 1992'de de Moldova Cumhuriyeti halk sanatçısı e, ünvanını almış. E, pat pat pat biraz hızlı anlattık ama e, en temel biyografik bilgiler bunlar. Bundan sonra söz müziğin diyelim. Dinleyeceğimiz parçayı e, ileride de birçok şarkı dinleyeceğiz ondan. E, çok şarkısını seslendirmiş ya da onun için çok şarkı düzenlemiş Sergei Şükri Natalita Monteano'dan dinliyoruz şimdi Moldova'dayız bugün ve Sergei Kükri'den bahsediyorum sizlere Dinleyeceğimiz şarkıyı Yusina e, Scarlett için e, Düzenlemiş Evet, Sergei Shukri'nin kayıtlarını dinliyoruz. Çeşitli şarkıcılara yaptığı düzenlemelerden oluşan e, ilk albümden ikincisine geçiyorum. Burada da e, yine yazdığı ve yönettiği enstrümantal örnekler var. Trompetçi ki e, aslında geçtiğimiz yıllarda bolca zaman zaman çaldığımı hatırlıyorum. Gavril Gronik'in e, arkasında önemli bir müzisyen olarak yer almış. E, Gavril Gronik'e çok düzenleme yapmış orkestrayı yönetmiş İşte o parçalardan biri trompetçi, efsanevi trompetçi Gavril Gronik'in e, yorumuyla dinliyoruz Sergiy Şükrü'nün yönetiminde e, Gavril Gronik tarafından çalındı bu şarkı. Yine e, şarkı derlemesine geçeceğim Ş e, Sergey Şükrü'nün dinleyeceğimiz iki şarkıyı Natalita Munteanu e, seslendirecek. Daha önce de bir şarkı söylemişti. kapraru sneshontava Ey şura admira sa sarmene cabbeditensa woof non tappi che nun se trecia woof Mereza, aşa striga, Numana naşule cai, Uite gheaţa cum se tai. Dananaşu'i era cam bat Ofu' oh, oh. na nasu i rakambat shylkai omnat svermeni khvady densa vofu datatnu Суа кру варгат уку Суа кру сукруца мя Sacrı sakın Auzea o Sacrı sakın Auzea Pörü de cap Is to the Sergih Şükri'nin e, düzenlemesiyle iki harika şarkı dinledik, Natalita Munteanu'dan. Şimdi enstrümantal e, çalışmalarını bir araya getiren albüme geçiyorum yine. <gülüyor> Meşhur Lautari Orkestrası'nı yönetmiş ilk din edeceğim Sirba'da ki bu Klezmer repertuarına fazlasıyla girmiştir. E, bizde de aslında bir Türk müziği parçasını çağrıştırıyor. E, Artık tesadüf diyelim, böyle olsun. Ee, diğer diğer seçtiğim parçayı da Flueraş, yani e, 95'ten beri e, çalıştırdığı yönettiği topluluktan dinleyeceğiz. İki e, örneğimiz var, İkisi de Glazmer repertuarına girmiş parçalardan. Az önce e, teknik bir sorun yaşadık. Sihirli çalalımızdan kaynaklanan hemen değiştiriyoruz. E, az önce Lautari Orkestrası çalmaya çalıştı. Diyelim e, epeyce zırtılı olarak. Şimdi ise e, 95'ten itibaren yönettiği ve Genel Sanat Yönetmenliğinin üstlendiği Flüoreş orkestr Orkestrası çalıyor. E, dinleyelim. Sergi Çükriye e, ayırdığımız program yavaş yavaş sonlanıyor. Şimdi e, biraz daha yeni zamanlarda kaydedilmiş bir kaydımız var. E, yine şarkılarını bir araya getiren albümden Vadim Görge seslendirecek. E, ağır ama çok tatlı bir hava. vorbește lumea care și de unde vorberele iau că de, de vorbe, Câte -am avut, mă din viaţă, de treciam in pace in ma vorbește Fecut la nime, doamne mea, ce aradai eu are? Poșufetul meu, n la nime, doamne mea, ce aradai eu bește lumea care și Son şarkımız e, Sergei Şükri'nin e, yine yönettiği şarkılardan birisi. E, hemen bakıyorum Angela Paduraru seslendiriyor. Son şarkımız e, ondan gelecek ve yine tabii ki Serge Şükri'nin emeği var şarkıda. resipe vânt, zboron cânt tec pe pământ, eu un cânt te călcot. Pepeta-mă florilor mândre, cin codrușii pe lungi, să ne cânte tot mai mult despre vie, despre grădină-măi, Mă, tu, du, mă, și îi îmi mămăi, sună, aurie du, de pace Evet bugün Moldova'nın yetiştirdiği en büyük müzisyenlerden birisi Sergey Shukri'yi ağırladık şarkılarıyla, besteleriyle yönettiği, düzenlediği çalışmalarla program sonrasında yine telefonun başında olacağım 0212 343 40 40 0212 343 4040 numaralı telefonun başındayım. Ee, yeni, yeni yayın dönemimiz başladı bu arada ve e, artık 23. yılı da e, bitiriyoruz. Tuna'nın beriyana olarak da 2 e, ay sonra 23. yıl e, programı yaparız belki. <gülüyor> evet, e, ayrıca sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Ve hem bu programı hem de bundan öncekileri e, nokta blogspot.com'dan dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler ve Selahattin'e çok teşekkürler. Hoşçakalın. Altyazı <gülüyor> samăi șoară marjei n-să-n